Editör Seval Şahin Ali Ayçil anlatıyor. Seyit Lütfullah, Haplumbağa terbiyecisi mi? Mama Afih Lütfullah, kendisi de esrar kullandığını gizlemezdi. Onun için esrar tehlikeli bir keyif vasıtası değil. Büyüye, güzele, hakikate ermek için bir yol. Kendi karışık lügatince tarik idi. Aklı ortadan kaldırmadan hakikate ermenin imkansızlığını her zaman söyler, çok defa yarı mastor gezerdi. Böyle anlarında durmadan perdenin öbür tarafından bahseder, görünenin ötesinde insanı bekleyen lezzetleri anlata anlata bitiremezdi. Onu dinlerken bir tarafı ile orada, bizim görmediğimiz o alemde, Firuze saraylarda altın, mücevher, Sırmalı kumaşlar bin bir çeşit tadılmamış güzellikler arasında yaşadığına inanmamak zordu. Hatta orada o hazlar aleminde asel adlı bir de sevgilisi vardı. Tıpkı masallarda olduğu gibi hiç soğumayan güller arasında berrak havuzların başında bülbül sesleri, gül veya semin kokuları, serin su şakırtıları içinde kendisi kadar güzel cariyeleriyle saz sohbetleri yapıp eğlenen yahut penceresinde tek başına oturup dostumuzu düşüne düşüne gerge fişleyen bu sevgilinin güzelliğini hepimiz ezberden bilirdik. Aselba'nın geceden daha siyah saçları, yıldızlardan daha parlak bakışları, Yasemin'den beyaz teni, sürünlere haset ettirecek edalı yürüyüşü vardı. Yazık ki kendisini seven, bu harikulade sevgiliyle tam visal şimdilik bir çeşit emri muhal idi. Evvela Kayser Andronikos'un hazineleri bulunacaktı. Bu definenin bulunması gayip alemindekilerin yani Aselban'ın ana ve babasının ve bilhassa çok hiddetli ve Aselban kadar güzel kardeşinin sevgiliye erişmesi için koştukları şarttı. Çünkü bu define bir tılsımdı. Efendim paylaştığım bölüm saatleri ayarlama enstitüsünden. Saatleri ayarlama enstitüsünden Seyyid Lütfullah ile ilgili bir iki paragraf okudum. Neden saatleri ayarlama enstitüsü ve neden Seyyid Lütfullah? Benim kanaatim Tanpınar Mucizesi'nin zirve yaptığı yer saatleri ayarlama enstitüsüdür. Bu kitapta Türkiye'nin hem yakın dönem siyasal tarihinin hem de insan haritasının muazzam bir ironiyle yerli yerine oturtulduğunu görüyoruz. Ama doğrusu bana sorulacak olsa Tanpınar kahramanları içerisinde en çok sevdiğiniz hangisidir? Hiç düşünmeden Seyit Lütullah ismini veririm. Seyit Lütullah bir tarafıyla esrar kullanan bir tarafıyla gayıp aleminden haberler alan hatta gayıp aleminde Aselban isminde bir sevgilisi olan ve aslında Tanpınar'ın da söylediği gibi sürekli yalanlar da üreten bir doğu makinesine benziyor. Fakat e, bu kahramanı Tanpınar'ın bu kadar güzel, bu kadar ironik anlatması, bu karikatüre gülümsememizi sağlaması aslında kendisinin de e, bu kahramanı aynı hazla, zevkle anlattığını gösteriyor. Çünkü bir yazar kahramanla ne kadar iştenlikle inanırsa bir okur da o kahramanı aynı iştenlikle alımlamaya başlıyor. Fakat Seyit tutullah'ta büyük doğu tarihinin bir kahraman üzerinden anlatılan kaderi de vardır. Gerçeklikle yüzleşmek istemeyen, içinde bulundukları durumu sürekli büyüyle, metafizikle çözmeye çalışan, ve aslında bunun farkında olanlara bile kendisini inandıran bir kahramanla karşı karşıyayız. O kendi yalanına da o kadar tutkuyla bağlıdır ki bu şiirsel bir bağlılıktır. Kahramanımızın babası bile bütün realizmine rağmen Seyyid Lütullah'a bir yerden sonra inanma ihtiyacı hisseder. Ben saatleri ayarlama üstündeki Seyit Lütullah karakterinin aynı zamanda Osman Hamdi Bey'in e, Kaplumbağa Terbiyecisi'ni de anımsattığını söylemek isterim. Çünkü Kaplumbağa Terbiyecisi'ndeki tabloda önden yürüyen elleri arkada e, ve e, kaplumbağaları kendisini takip eden bir e, bir erkek bir kahraman vardır.